İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın Ömer Hocam Günaydın, Günaydın İzel Hocam. İzal Bey. Merhaba. Günaydın Serhat Günaydın İzel Bey. Her şey yazılı çizili vaziyette mi? Ee, şimdi dans zamanı. Evet dans zamanı. Hmm. Şimdi dans. Biz zaten başladık çoktan. Golf oynayarak dans ediyoruz bizim. Hem Abla. golf oynayıp hem dans ediyoruz. Evet. Süper geliyorum. Dans ederek. Gel gel bekliyoruz. Haftaya. Ha, haftaya da yokmuşuz. <gülüyor> Yol, yokmuşuz. Evet, ee, evet. Yani yılın son programını <gülüyor> yapıyoruz bir anlamda. Ben ben de bu hafta geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Durum umarım bahim değildir yani. Valla işte artık yapıyoruz bakalım nereye kadar gider. Çok geçmiş olsun. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ne? Evet e, 2018 yılını ben karikatürlerle özetlemek istedim öyle bir seçki yapayım dedim ama baktım ki geçen haftanın olayları hakikaten e, neredeyse koca bir yılın özeti gibi olmuş. Evet. Onun için öncelikle yolculuğumuzda Fransa'dan başlamak istiyorum. O beş haftadır süre gelen sarı yelekliler eylemi. E, Bespendi artık yılın toplumsal olayı e, oldu bu. E, bu eylem, aynı, aynı zamanda kafaları da bir o kadar karıştırmış. E, şimdiye kadar bildiğimizi sandığımız hemen hemen bütün kavramlar birbirine karıştı. En azından benim. Yani... Hı -hı. ...anlamaya çalışıyorum, anlayamıyorum falan... E, ...programlarınızı da takip ediyorum... ...aynı zamanda ama... ...yine de kafa karışık... E, ...geçen hafta... ...The Times gazetesinde İngiltere'de çıkan... ...bir haber vardı... ...bu da enteresan... E, ...sözüm ona bu işin içinde... Times'ta yayınlanıyor bu... E, ...Rus parmağı varmış... ...Rus parmağı... Düş, o ...Dış müyraklar evet... Rus, he, ...Dış, dış müyraklar tamam... ...evet... Ee, bu haberde Twitter'da Rusya'yla bağlantılı olduğu iddia edilen yüzlerce hesap üzerinden bu Fransa'daki sokak protestolarının boyutunu büyütme amacını taşıyan günde en az 1500 mesaj yayınlandığı ileri sürülüyordu haberde. Hı. Ve bu mesajlarda da Fransız polisinin uyguladığı şiddetin abartılı, e, ab, abartılıyordu mesajlarda. Hı hı. Diğer eylemlerden de yaralı protestocuların fotoğrafları kullanılıyormuş. Yani tam bir dezenformasyon. dezenformasyon evet. Evet. Evet. Ee, karikatür bir Hollanda yapımı bu konuda. Ee, Karikatürist daha önce de karikatürlerini e, anlatmıştık. Joep Beltrams e, Mother, Mother Russia Rus ana başlığını veriyor hmm. karikatürüne. Ee, komik bir karikatür. Rusya Devlet Başkanı Putin'i Hafif böyle dekolte bir kadın kıyafeti içerisinde görüyoruz. Pistolu filan öyle Evet. Müşfik bir anapozunda hafif mahşub bir ifadeyle de böyle bakıyor. Ve aynı zamanda dikiş makinesinin başında dikiş dikiyor. Ee, ne dikiyor? Sarı yelek. Yelek evet sarı yelek. <gülüyor> Görüyorsunuz değil mi rengini falan sarı yelek dikiyor. Hoş e, bir karikatür bilmiyorum yani bakar bakmaz insanın gülesi güleceği geliyor. Bu arada peki Macron ne yapıyor? E, İsviçreli karikatürcü Herman da, e, Gerard Herman, e, Tribün de Jönev gazetesinde yayınlanan karikatüre göre e, Macron Elize Sarayı'nın penceresinden sarkıyor ve dışarıda Macron istifa parkatı taşıyan saraya doğru artık monotop kokteyli, e, domates, kaldırım taşı, şişe ne bulursa işte adam e, fırlatan protestoculara sesleniyor. Sizi anladım diyor. Protestçuklar işte Macron'un bu sözlerini hep birazdan bir öfkeyle biz değil, yani biz anlamadık diye yanıt veriyorlar. Evet. Evet. Güzelmiş evet o da. Evet. E, fakat bu haftanın sonunda eğlencilerin sayısında ciddi bir Düşüş yaşanmış. Evet öyleymiş. Ee, Onu da söylememiştik. 30 bine falan söyledim. düşmüş. Evet. Yorumcular da bu durumu hem bazı taleplerin yerine getirilmemiş, evet, getirilmiş olmasına hem de Strasbourg'taki o terör olayına artı bir de yağmur, hava kötü hava koşullarına bağlamışlar. Ee, ben yine komik bulduğum bir Fransız karikatürüyle bu konuyu noktalamak istiyorum. Karikatürün başlığı e, Sarı Yelekler Ateş Kesme. Hmm. Ee, bu karikatürü Na Ne A ünlü çizen adını bilmiyorum kendisini e, bir karikatürist çiziyor. E, Paris'in ünlü barlarından birini görüyoruz karikatürde. O ünlü bar derken yani tipik Mistre. barlarından evet, demek istedim. Evet. Tipik böyle e, kafeler barlar var. Barın adı da Robert yani arkadaşlar barı. Fakat tam okurmuyor çünkü bütün bu isimler e, tente'de ve vitrinde. Bezden sarı afişlerle kaplanmış ve üzerinde jile jeon yazıyor. Yani sarı gerekler diye yazmışlar. Dolayısıyla bu bar dezan yazısı pek görülmüyor. Barın işletmecisi de kapının önünde duruyor bana. Oldukça üzgün bir şekilde sokağa doğru sesleniyor. Hadi çocuklar geri gelin. İsterseniz lastik bile yakarız. <gülüyor> evet, bar boşalmış çünkü. <gülüyor> evet, evet yani e, azalınca e, şey elencileri sayısı biraz sıkıntı yaşanmaya e, başladı bazı sektörlerde. <gülüyor> evet. Ülke'ye döndüm. E, ben bu hafta önce uykusuz dergisi çizeri Cem dinlenmişten bir e, karikatür seçtim. Ama yine e, Cem'den Cem dinlenmişten e, özür diliyorum, afiyet olsun çünkü daha önce de yaptığım gibi bu karikatürü de parçalamak zorunda kaldım. <gülüyor> Abi. Aslında e, Cem Dinlenmiş Her şey Olur adlı e, bir köşesi var uykusuzda. Ve aynı karenin içine birden fazla e, karikatürler sündürüyor. Bu hafta da aynı karikatürün içinde en az 3 tane karikatür yer alıyor. Ben üsttekine yani ana karikatürü e, seçtim. Karikatürün ortasında <gülüyor> bildiğimiz o iş makinalarından kocaman bir kepçe var. E, kepçe böyle çalışıyor. Tor tor tor tor diye ses çıkartarak ve Duman çıkartarak çalışıyor. Kepçenin operatörü ise her ne hikmetse yargıç cübbesi hmm. giymiş. Yargıç cübbesine bürünmüş. Ee, kepçe aslında e, zaten kapıda da bir klasik böyle terazili adalet amblemi görüyoruz. Hmm. Evet. İş makinasının ucunda da o kepçe yerine eee Kocaman kelepçe. devasa bir kelepçe var. Evet. Kepçe, kelepçe evet. kelepçe. Kelepçe kapandı kapanacak. Peki kimi kapatacak? Onu da karikatürün hemen solundaki küçük bir kızın ağzından öğreniyoruz. Ne diyor kız? Sığırı süreye kelepçenin önüne atladı diyor. Hmm. Gerçekten de o kapanmakta olan kelepçenin ağzındaki sığırı süreye ya, bir yandan da el işaretiyle adeta şeye operatöre yardımcı oluyor. Gel hele gel. Bırakın gelsin diyor ve ilave ediyor. Yani ne sarf ettiysek arkasındayız. Hep çoğu, hep atıyoruz, o koltru, evet. e, koltuğunda oturan o e, yargıç e, gayet mutlu. 3 yıl 6 ay hapis en az 2021'e kadar yatarsın diyor gülümseyerek. Evet. Bu da yılın bir özeti oluyor. Evet. Bir de arkada da bir kepçe 3-4 kişi kelepçenemiş. Evet. O da gazeteci, öğrenci, sanatçı, işçi, siyasetçi hepsini aldık diyor. Hepsini zatürat altına almış. Ee, evet, yılın özeti değil mi? Evet, evet aynen böyle. Ee, geçen hafta Türkiye'yi sarsan maalesef yeni bir tren kazası daha yaşadık. Ee, yılı bir felaket karikatürüyle sonlandırmak istemiyordum ama ne yazık ki yaşananlar bir kez daha o karikatür mü yaşam, yaşam mı karikatür yani sanat yerine karikatür diyor e diyor e, türkini taktidiyor sorusunu gündeme getiriyor hatta getiriyor bir klişe var e, karikatür güldürürken düşündürür diye şimdi bu anlatacağım karikatür aslında düşündürmenin de ötesine geçiyor ve somut bir çağrı öğreniyor öneriyor e, Halim Y. Kutlu karikatüründe dağları tepeleri aşan hızlı Trenimizi e, çizmiş. onun burnunu görüyoruz aslında. İşte bu trenin tam burun kısmından yukarı doğru bir direk uzanıyor. E, bu direk aslında bildiğimiz o eski yelkenlerde savaş veya korsan gem gemilerinde böyle çanaklık denilen bir gözcü direği vardır. Evet. Aynen o. E, i̇şte bu e, trenin üstündeki şanaklıkta bir eleman elindeki dürbünle ileriye bakıyor. Bir gözcü daha doğrusu. Ve makinesi de talimat veriyor. Bas usta bas, yol boş. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> ama? <gülüyor> bas, susta, bas. Karikatür yaratıcılıkta sınır tanımıyor tabii. Ee, i̇ş felaket de olsa, çok acı, hüzünlü bir şey de olsa karikatürle e, olay eleştirilebiliyor. Ben son olarak e, bu haftaki programı noktalamak için Osman İstimanka önce de karikatürlerini seçmişti Brezilyalı karikatürcü Osman İsimankadan çok anlamlı ve çok beğendiğim bir karikatürle aslında veda etmek istiyorum. Karikatürün başlığı şu, hepimiz aynı gemideyiz. Uzaktan bakınca aslında bir piramit görüyoruz. Yakından incelediğimizde de piramidin böyle denizde yüzerek ilerlediğini, büyük kısmının ise birbirine girmiş, birbirine basan Gece kondular, barakalarda buluştuğunu fark ediyoruz. Belki bidonville de diyebiliriz. Tabi Brezilyalı bir için bunu unutmayalım. Ee, yani barakalar, gece kondular e, hepsi üst üste ve bu yığının üzerinde neredeyse piramidin dörtte ne biri veya beşte birlik kısmında e, yüzme avruzlu lüks bir yolcu gemisi yer alıyor. Evet. E, geminin tepesinde dört tane baca gibi görünüyorsa aslında baca değil onlar. Helikopter pisleri. Evet. Dört tane. Ve helikopterlerin üçü havalanmış. Dördücüsü de henüz havalanmamış ama uçuş hazır bek, bek, bekliyor. Ee, havadaki o helikopterlerin en önde olanı yani ilk havalanmış olanından da şöyle bir konuşma balonu çıkıyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Evet bence yılın en iyi özetlerinden biri olmuş bu. Evet. Evet. Çok güzel bir yorum gerçekten. Ee, ne diyeyim? Evet. Gelecek yıl artık 2019'da aynı gemide olalım, evet. aynı gemide buluşalım. Ha, biz seni golfe bekliyoruz, dansa ve golfe. Hemen geliyorum şimdi, bak değil. Buyur. Önümüzdeki sene görüşürüz diyerek kötü bir espri yaparak bir son gün <gülüyor> de gelin <song> <gülüyor> Tamam, aynı gemide. Ama. Evet, aynı gemide. <gülüyor> Çok teşekkürler. Görüşmek günler. üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın <gülüyor> İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Açık Radyo Program Destekçisi oldu.